Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhe Rasulillah. Bugün konuşulan bir tabir var. Hayatın tadını çıkarmak. Sizce bu esaretle mi olur? Veya modern insanı esareti altına alan alışkanlıklar günümüzde iyice fazlalaştı mı? Bunun cevabını araştıracağız. Bir insanın İstemeyerek başka bir insan, başka bir güç ya da tesirin boyunduruğu altına girmesidir esaret. Yani bilinen tabirle kölelik, tutsaklık deyin, esirlik deyin. Bir yanda modern, bir yanda esaret. Peki esaret sizce yalnızca bedenle mi olur? Elinizin bağlanması, gözünüzün kapatılması, ayaklarınıza pranga vurulması mıdır esaret? Yoksa maneviyatınızı da mı ilgilendirir? Hayatınızı, zihinleri de esir edebilir misiniz? Evet, aynen öyle. Beden esaretinin dışında, zihin esaretinin bombalaması altındayız. Sözüm ona... Modern insanın modernizmin insanı esir ettiği bir yüzyılda yaşıyoruz. İnsanlar farklı farklı olacak, mecbur. E, böyle olunca ne oluyor? Hayatlar, zihinler, beklentiler, insanların gayeleri de çeşitli çeşitli oluyor. Bu kadar karma karışık fikirlerin izimlerin arkasında. Tefekkürden uzak olan bir insan, yaprak gibi bir oraya, bir buraya savrulup duruyor. Bir o esaretin kucağına, bir diğerinin. Ve hayatımız, zihinlerimiz, gönüllü örülmüş o esaret parmaklıklarının arkasında esir ediliyor. Birilerinin arkasından gidiyoruz ama kimin arkasından? Biri bir modayı ortaya çıkartmış, bu sene bu moda diyor ama o kim? Hangi zihniyetin ardından gidiyoruz? Benliğin yani ego denilen o kavramın altına gizlendiği, basite indirgenmeye çalışan, o insan, gönül dünyasını tarumar eden, harabeye çeviren bir çılgınlık şu an etrafımızda. O da gösteriş çılgınlığı. Sözüm ona konuşup duruyoruz ya, modern dünyamızın esaretlerinden bir tanesi. Gösteriş çılgınlığı. Bu gerçekten bir çılgınlık mı? E kusura bakmayın ama insana bu kadar Dibe çeken bir esarete gönüllü kapılmak elbette çılgınlıktır. Belki aranızda dünya tarihini merak edenler vardır. 1700'lü yılların başından itibaren insanlık yepyeni bir döneme girdi. İşte o dönem her geçen gün bugün olduğu gibi yarında dozajını arttırarak devam edecek. O da ihtiras çağıdır. İnsanın sahip olduğuyla yetinmediği, daha fazlasını, hep daha fazlasını istediği ve daha farklı olmak istediği bir çağ. 1700'den bu yana. İnançları inkar eden, kulluk etmek üzere bilimi icat eden bir akım. Bilimin ulaştığı sonuçları, doğru, hiç sorgulanmayacak bir gerçek diye kabul eden, kutsayan ve bilimi din haline getiren bir akım. Dini reddeden, yeni bir din icat eden akım. Haz alma, ego tatmini, ihtiraz çağı. İnsanları milletlere yetmedi, kabilelere ayırdılar her topluluğu birbirine düşürdüler sözde en soylu millet uğruna insanlığın hizmetkar olmasını esas kabul ettiler milyonlarca insan altın madenlerinde çalıştı ve öldü halbuki altın madenleri atalarının babasının yaşadığı topraklardaydı Evine belki üç kilometre uzaklıktaydı. O altanın bir sentine bile kavuşamadan köle olarak çalıştı ve gitti. Çünkü o 1700'lü yıllardan başlayan o ihtirasın daha farklı olma ve hep daha fazlasını istemenin bir bedeli vardı. İnsanlar ikiye ayrılacaktı. Üstün insanlar... Ve diğerleri. Onlar için Afrika'da kaç milyon insanın öldüğünün bir önemi yoktu. Eğer ekmek bulamıyorlarsa e pasta yesinlerdi. Açın halinden tok anlar mıydı? İşte dünyayı topyekün kardeşlerim bir sömürge adası ilan ettiler. Nerede bir petrol var, altın var. Yani ham maddeyi tek elde toplamaya çalışırken ürettiği mallar için bütün dünyayı bir pazar kabul ettiler. Köleleştirdiler, harcamaya teşvik ettiler. Onlar da modern köleler oldu. Yani bugünkü programımızda olduğu gibi. Birileri altın çıkarmak veya petrolün işlenmesi için kendi vatanlarında ülkelerinde köle oldular. Bugün de moda uğruna sadece kılık kıyafet değil, şöyle bir araba, böyle bir cep telefonu, böyle bir işte evin bilmem ne odası, moda uğruna modern köleler olduk. Hava bozuldu, su bozuldu, toprak bozuldu. İnsan ifsad oldu. Kadını, erkeği, çocuğu, Aileyi perişan ettiler. Artık bugün tertemiz bir havamız, berrak bir suyumuz, lekelenmemiş bir toprağımız yok. İnsanlarımız erkek olmaktan veya kadın olmaktan utanır hale geldi. Aileler yıkıldı, çocuklar o yıkılan enkazın altında kaldı. Bu kıyımın en vahşi boyutlarıyla yaşandığı o Avrupa toplumunda siz çocuğunuzu doğurun, şu odaya bırakın, çekip gidin, biz bakarız diyecek hale geldiler. Bugün Almanya başta olmak üzere hastahanelerde, annesinin ve babasının çocuğu kabul etmediği durumlarda siz yeter ki çocuğu buraya bırakın ve çekip gidin, Yazılı, fotoğraflar hatta video haberlerini izlemişsenizdir. İnsanlar çocuk sahibi olmaktan bile yüz çevirdiler. Çok garip bir zaman haline getirdi bizi bu modernizmin esareti. Yaşlandık, yaşlanıyoruz. İnsanlık olarak kendi sonumuzu da hazırlıyoruz. İşte o 1700'lü yıllar dediğim, 3 asırdır devam eden... Ve artık maalesef acı faturalarını yavaş yavaş görmeye başladığımız bu yeni düzen iki dünya savaşıyla milyonları yuttuğu yetmiyormuş gibi bugün yeni bir savaşın tellalığını yapıyor. Her yerde bir savaş çığırkanlığı her yerde bir terör karmaşası, o terörist senin bu benim, hayır o kötü bu değildi karmaşası. Kardeşin, Kardeşe kırdırılmak istendiği, Müslüman'ın Müslüman'la savaşa zorlandığı, fitnelerin olduğu bir düzendi bu. Çünkü birilerinin silah satması, bomba satması lazımdı. E ortalıkta savaş olmazsa bu bombaları, bu silahları, mühimmatı kim kullanacaktı? Düşündüler ve insanları birbirine kırdırmaya başladılar. Diğer taraftan, bu saçma kültür istilasının sonucunda, hanımlık da deşifre edildi. Hürriyet, eşitlik, özgürlük diye, hanımlar kandırıldı. Haydi hanımlar sokağa, haydi hep beraber dışarıdayız. Kocan sana kötü mü baktı? Boş ver canım, biz sana bakarız, kendin ol, dendi. Hatta, Evlenmeyin. Evlenip ne yapacaksınız? Kendiniz takılın hayatınızda. Zinaalarınızı yapın bize ne? Yeter ki çalışın, üretin dendi. Tacizler böylelikle fazlalaştı. Bu sefer, vay efendim tacizler, tecavüzler çoğaldı dendi. Halbuki hanım neydi? Unutuldu, ailesinin sultanıydı. O bir anaydı. Düğünlerde de değerlerimiz kayboldu. Bu modern esaret sayesinde... şaşaalar, debdebeler, israflar... ...gövde gösterileri... ...sokağa para atarcasına düzenlenen... ...zevk sefa içerisinde devam... ...bazen de dua ile takdim edilen... ...iki ilahinin söylendiği düğünler. Fakirlerin... Gariplerin davet edilmediği, sadece belli insanların davetinin yer aldığı bir sistem. Mahremiyet ortadan kalktı. Eee artık 2020 yılındayız dendi. İşte bunlar da bizim ayrı kayıplarımız oldu kardeşlerim. Bu da teknolojiyle daha hızlı yayılma imkanı bulan bu kültür istilasının Manevi değerlerde meydana getirdiği Ayrı bir kayıttı Daha nelerimiz kaybolmadı ki Mesela Yabancı sofralarda Çatal bıçak nasıl konuyorsa Efendim sağda bıçak ve onun yanında şu Solda bu peçete böyle Servis edilecek vesaire Sofraları o şekilde düzenlemeye başladık Saçma sapan Yemek programlarında Ay iğrençti bu yemek Diyen insanları duyduk Halbuki o yiyeceklerin yüzde birine ulaşamadan açlıktan ölen insanları bile bile. Acayip bir modern olduk. Gıdalar vitrine edilmeye başlandı. Halbuki birçok mahrumun gözleri, gönülleri o gıdalardaydı. Instagram'dan fotoğraf üzerine fotoğraf paylaşıldı. Şurada şöyle bir yemek yedim. Televizyonu açtı insanlar, yemek programları vardı. Kocam bana şöyle bir pırlanta aldı. İzlenilen dizilerde herkesin özel şoförü vardı. Grand tuvalet giyinilir, makyajlar foraydı. Bir mesaj verilmeye çalışıldı ve başarıldı. Bizim çocukluğumuzda lüks lokantalar yine vardı... Fakat vitrininde bir perde vardı. İçerisi gözükmezdi. Örften gelirdi bu. Böyle güzel hassasiyetler vardı ülkemizde. Şöyle insanların gözüne sokarcasına vitrinler, etlerle, dönerlerle, insanları cezbeden şeylerle süslenmiyordu. Evlerde fırınların olmadığı zamanlar o yıllar. ''Tabii bahçelerde odunlar yakılıyor, yemekler öyle pişiriliyor, börekler, baklavalar...'' ''Ama dikkat edin, bir sofra beziyle üstü örtülürdü, mahallenin fırınına giderdi, sonra da ne denirdi biliyor musun?'' ''Aman evladım, kokusu gider, canı çeker, muhakkak fırıncıya da biraz ver.'' ''Yolda biri kokusundan etkilendi, ay ne güzel kokuyormuş, bunu hissettin.'' Demesine gerek yok. Hemen bir parça ver. İnsanların böyle hassasiyetlerinin olduğu bir devri kaybettik. Modernizmle beraber. O zaman fileler de yoktu. İçini göstermeyen torbalar vardı. Pazar alışverişlerinde bunlar kullanılırdı. Neden? E aldığım meyveyi, sebzeyi alamayan ihtiyaç sahibi biri bunu görebilir. Öyle... Hanım kocasıyla sarmaş dolaş, dolaşmazdı. Belki yetim, dul bir insan var. Kocasını kaybetmiş, hanımını kaybetmiş. Bunlar dikkat edilen şeylerdi. Ama bugün her şey gösteriş oldu. Sadece yemek mi? Kılık kıyafetlerimiz de. Daracık hem de sağlığa aykırı olduğu bilindiği halde, şahsiyetimize uymayan kıyafetleri, sırf modern olmak, o modanın içinde yer almak, ben de sizdenim demek için giydik. Bileklerimizi gösteren, kıyafetlerimiz olmalıydı şimdi. Kadın da olsa, erkek de olsa. erkek, Şöyle dışarıdan kendisine baksa bir fotoğrafını çektirse ya ben aynı bir kadına benziyorum diye belki ayıplayacaktı kendini. Bunu yapmadı çünkü moda buydu. Bu emrediliyordu. Çünkü bugün yeni bir din icat edilmişti. 1700'lü yıllardan sonra ismi yeni bir modernizeydi. İnsanların zaaflarını kullanan sürekli para harcamaya ve belli bir yerden yönetilen... Hiçbir tarihi olmayan ama insanlar ne yapıyorsa aynısını yapacak bir zihniyet geliştirildi. Düğmeye basıldı. Artık babet çoraplar vardı. O bileğini mutlaka göstermen gerekiyordu. Pantolonunu yukarı doğru çekecektin eğer kısa pantolon bulamazsan. Bundan 10-15 sene önce bir insanın utandığı bir durumdu bu. Allah Allah! Düşünsenize, çocuğa yalvarırsanız dahi, hayır diyecekti, okula gitmiyorum. Ya oğlum, alacağız işte önümüzdeki ay, baban maaşını alsın, şu pantolonu giyip bir ay daha, hayır kısa geliyor bu bana. Bileklerim görünüyor. Kimseye bunu giydiremezdiniz, palyaçolar hariç. Ama şimdi, birinin düğmeye basması, ve insanların koyun gibi arkasından gitmesiyle bugün başörtülüsünden tutunda delikanlısına kadar o kısa pantolonları giymeliydi. En azından bileğiyle üstü arasında 15 santim açıklık olmalıydı. Teni görünmeliydi. Bunu kimse de sorgulamayacaktı. Ya ben bunu yapıyorum ama bunu kim çıkardı bilmiyorum. Önemi de yoktu. Çünkü TikTok videolarında, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da bunlar... Revaçtaydı. O sanatçı böyle yapıyordu. O da öyle yapmalıydı. Yabancı özentisi arttı. Kadın erkek kılık kıyafeti birbirine karıştı. Çocuklar hevesini alsın, ver diye... ...neler neler giydirildi. Örtü konusunda da aşınmalar meydana geldi. Namazını kılmayan günde bir rekat olsun... Allah'a secde etmeyen başörtülüler de türedi. İçi dışı farklı insanlar oldu. Bunların hepsi bu modernizmin diktasıyla getirildi. Sadece bu mu? Değil. Aile ilişkilerimiz de değişti. Eskiden hanımlar kendilerine uygun yerlerde çalışırlardı. Kadın çalışırdı, kadın doktoru olurdu. Kız mekteplerinde çalışırdı, terzilik yapardı, sadece hanımların girip çıkabildiği üniteler vardı. Yani kendilerine uygun mesleklerde çalışırlardı. Aile, ev ihmal edilmezdi. Bugün bir çırpıda çocuk ihmal edilebiliyor. Hepsi mi değil elbette. Ama çocuklar artık annesinin değil, televizyonun, tabletin, dolayısıyla... ...internetin, modaların, reklamların bakıcılığı altında. Onlardan haz duyuyorlar. Ve ne oluyor? Artık anne babadan haz duyulmuyor. Tabii bu da toplumda büyük bir manevi erozyona sebep oluyor. Bugün küçücük yavrularımız... ...bir cep telefonu markasından bahsediyor. Daha anne babayı demeden önce... O cep telefonunun markasını telaffuz etmeye çalışıyor. İsterseniz almayın. Çünkü arkadaşlarında da var. Ve o marka cep telefonunun maliyetinin 168 dolar, satışının 2000 dolar olduğunu bilse bile, yani sırf kazıklanman için bunların üretildiği bilinse bile, Ederinin ne kadar düşük olduğu... ...kalitesinin ne kadar düşük olduğu bilinse de... ...o alınmalıydı... ...çünkü herkes aynısını yapıyordu. Kullanımı kolay mı? İşime yarayacak mı? Önemli değildi bunlar. Ben herkes gibi olmalıydım. Çünkü bu dikta... ...bunları emrediyordu. Modernizm. Sorgu sual yok. Aynen bir din işte. Nasıl ki dinimizde... ...gelecekle ilgili... Acaba şöyle mi böyle mi benceler olmuyor? Değil mi? Biz gayba iman ediyoruz. İşte bu modernizm dininde de aynı şeyler geçerliydi. Sorgusual yok. İtaat edeceksin. Sana erkek olarak daracık ve böyle kısa bir pantolon giydirmek istiyorsam nedenini sormayacaksın. Aklını kullanmayacaksın. Yakışıp yakışmadığını, komik olup olmadığını hiç kafana takmayacaksın. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yapıldı da. Mahalle kültürümüz de kayboldu bu arada. Eskiden mahallede herkes birbirinin teminatıydı. Hele hele özel insanlar yani e, imkansızlıklar içerisinde yaşayanlar. Diyelim ki boşanmış bir e, hanım kardeşimiz, bir yetim, bir yaşlı, felçli. Yetim kızın çeyizi o mahalle tarafından hazırlanırdı. Zengin fakir, lütfen hatırlayın aynı mahallede oturabilirdi. Zenginle fakir arasında bir, o zaman biliyorsunuz artık 18. yüzyıldan sonra çıktı kast sistemi. Yani ayrım yoktu, soylu, köylü, işçi falan. Bir arada kardeşçe yaşanırdı. Sadelik vardı hayatta. Ve bir nezaket vardı. Yine lütfen hatırlayınız. Bir cenaze olduğunda o sokakta etrafta çocukların seslerini dahi eskisi kadar duyamazdınız. Öyle müzik seslerini açmak kornaya basmaya bile haya ederdi insanlar. Neden? Benim yan komşum şu anda can evinden vurulmuş bir imtihanı var. Sevdiğini yitirmiş. Saygı duyulurdu. Bugün hangi durumdayız? Lütfen düşünün. Öyle bir nezaket vardı ki sinir hastalarına bile deli denmezdi. Muhterem acizler tabiri kullanılırdı. Kafayı mı yedin affedersin, delirdin mi, sıyırdın mı bunlar söylenmezdi. Bugün bu nezaketin, zarafetin, ince düşüncenin kaybolduğunu itiraf ediyoruz. Maytaplar düğünlerde, havai fişekler, o etrafta acaba bir efendim, hasta kişi var mı, bir matemi var mı yok? Gecenin saat 12'sine birine kadar, özellikle İstanbul'da, parklarda, bahçelerde, kadın, çoluk, çocuk, çığlık çığlığa, Etrafta acaba uyuyan, ertesi gün işe gidecek olan var mı? Umrunda değil. Çünkü insanların birbirini düşünmemeleri isteniyordu bu yeni dinde, modernizmde. Herkesin kendi zevki hedonizm olacaktı. Tat alma, lezzet alma üzerine yürüyecekti herkes. Ve modalar insanı adeta bir robot haline getirdi şahsiyet eksikliğini maddiyatla tamamlama gayreti doğdu. Yani şahsiyet zaafını, çünkü gidiyor, modalarla, giyim kuşamla telafi etme yoluna gidildi. İnsanın içinin kalitesi değil, dışının, gardırop zenginliğinin önemli olduğu sonucuna varıldı. Çünkü büyükler böyle istiyordu. Ve bu gösteriş, tüketim çılgınlığı, oburluk, israf, İslam'ın haram kıldığıydı. Ama çok önemi yoktu. Modernizm yanında İslam'ın. Modalar sebebiyle Allah'ın gazap ettiği kimselerle şekli ve görüntü olarak benzerlikler artmaya başladı. Ve bunlar da önemsenmedi. Sonunda kapitalist dünya, Tüketimi arttırmak, daha çok mal satabilmek için, daha fazla para kazanmak için bir takım günler icat etti. Halbuki doğum günü, anneler günü, babalar günü, cadılar günü, bilmem ne günü batının toplumları israfa sürüklemek için uydurduğu şeyler. Hediyeleşmek elbette var. Cuma'da, kandilde, bayramda veya evet evlenme. Üzerinden bir sene geçti, üç sene geçti. Hanımına sıkıntı yok. Ama ne günler, ne israflar birbirini kovaladı. Kapitalist batı, mal satmak için senede bir günü anneler günü olarak tasarladı. Manevi değerlerden uzaklaşan toplumlarda senede bir gün kıymet bilerek vicdan rahatlatmak çünkü kafiydi. 15-16 yaşında evden çıkan ve nerede ne yiyip içtiği belli olmayan evlatlar vardı. Onlar için normaldi bu. Halbuki her gün anne ve baba günü bizim için. Bir Müslüman her fırsatta anne ve babasının halvatırını sormalı, elini öpmeli, duasını almalıydı. Bunu da unutturdular. Bunu da tam ters istikamette bize bir şekilde sundular. Yani kapitalizmin getirisi bizden çok şeyler götürdü. Aşk bizden alındı, muhabbet bizden alındı, saygı bizden alındı arkadaşlar. Biz nerelerdeyiz, vefa nerelerde, saygı nerelerde? Bizden önce çok değil, 50 sene önce yaşayan insanlar bu kadar saygılı, nazik, birbirini düşüren, düşünen insanlarken biz birbirini düşüren insanlar olduk. Kabalaştık. Sokakta birisini görsek şöyle yere düşmüş. Şimdi düşünüyoruz ki acaba uyuşturucu mu kullandı, öldü mü, öldürüldü mü? Dokunursak acaba içeriye alırlar mı bizi, cezaevine girer miyiz? Neler neler yaşanıyor. Ne merhametsizlikler yaşanıyor kardeşler. Annelere babalara yapılan zulümleri görüyoruz. Bakım evlerine gönderilen anne babaların bilmiyorum merak ettiniz mi? Bazı röportajları olduğu çoğu böyle kafanda sanki sabitlenmiş gibi duruyor. Unutmamam gereken demek ki bir yerde depolanmış ne diyor biliyor musunuz? Evladım şu kadar senedir buradayım yani en az 5-10 seneden bahsediyorum. Bir kez evlatlarım gelmediği gibi telefon dahi açmadılar. Ötekisi diyor bayramdan bayramı arar. İki sene önce gelmişti en son diyor. Oğlu avukat, kızı doktor hiç önemli değil. İmkanı olmadığından değil. Bizi mahvettiler, perişan ettiler. İşte program başında sizlerle paylaşmak istediğim mevzu buydu. Bir derdim var, onu paylaşmak istedim. Ya biz nereye gidiyoruz? İnsanlık bozuldu. Artık kadınlar erkek olmaya çalışıyor. Erkekler gibi giyiniyor. Erkeksi tavırlar, konuşmalar, yürüyüşler. Fıtrat inkar ediliyor. Erkekler de kadınlara benzemeye çalışıyor işin garibi. Kılık kıyafetinden o aşırı efendim, alıngan tavırlarına, oturuşlarına, kalkışlarına, konuşma biçimlerine kadar erkeklerin de tabii hepsinden bahsetmiyoruz. Kadınlara benzemeye çalıştığı bir gerçeği var. Değişenler, dönüşenler, başkalaşanlar öne çıkarılıyor. Vitrine sunuluyor, reklamı yapılıyor, özendiriliyor. İşte bu youtuber. Bu ne diyor belli olmayan kişi evladım senin örneğin. Az şöyle kıvıracaksın. Cümleleri az böyle kullanacaksın. Kızlar için işte sen de şöyle yapacaksın. Taşı sıksan suyunu çıkaracaksın. Sen erkekten ne farkın var diyerek Allahu Teala'nın yarattığı fıtrattaki bir takım değişiklikler ki onlar bizim için büyük bir kazançtır. Bunlar un edildi. İnsanlığın öncüsü, rehberi, hayırlı yollardaki ümit ışığı olacak ümmet nerede kardeşlerim? Yoksa bu hastalıklı çağ, inkarı inanç yaparak, dinsizliği dine çevirecek, ulusları birbirine kırdırarak, Müslümanları birbirine öldürterek, kadının ipini erkeğe, Erkeğin ipini kadına çektirerek onları da mı acaba öldürdü? İnsanlık Allah'tan uzaklaşarak, kendinden, fıtratından utanıp uzaklaşarak nereye vardı? Ne kazandık? Mutlu mu olduk şu anda? Bu kadar sosyal medyanın, bu kadar kendimize göre modaya uyumanın getirisi ne oldu? Soruyorum, daha mı mutlu olduk sizce? Hayatımıza cep telefonu girdikten sonra veya telefondan değil de internetten bahsedelim. İnternetten sonra evet çok kolaylık oldu. Peki sosyal medyanın cılkını çıkardıktan sonra hiç bizim için bir faydası olmayan, hatta bilmemem, izlememem gerekenleri izleyip de kafamı karıştırdıktan sonra kazancım ne oldu? Şu an insanoğlu mutlu mu? Şu an huzurlu mu? Geleceğe ümitle bakan bir insanoğlu mu var? Yok. Nereye vardık? Bu geldiğimiz nokta Kurtuluşun başladığı yer mi? Yoksa umutların tükenip Helakin başladığı yer mi? Ve soruyorum Kendime de Allah'tan uzaklaşınca mı Daha mutlu olduk? İslam'a sırtımızı çevirince mi? daha modern olunca çok mu mutlu olduk başkalarının bize zorla giydirdiği kendimizi de sorumlu hissettiğimiz ya bu da modaymış bunu almazsam olmaz ne kadar komik görünsem ne kadar efendim hokkabaz gibi palyaço gibi görünsem de bunu giymem lazım dediğimiz o anları söylüyorum mutlu muyuz biz fıtratımızı köreltip vicdanımızı susturduğumuzda mı huzurluyuz, yoksa ruhumuzla barış yaptığımızda mı? Kafaların, gönüllerin bulandığı bir çağdayız. Ne olur ya Rabbi, bizi bize bırakma. Araf suresinde buyurduğun gibi, biz, biz, kendimize zulmettik. Şayet sen bizi bağışlamazsan, bize rahmet etmezsen, şüphesiz helak olanlardan oluruz. Neler var neler, moda, modernizm, konutlara kıyafet odası diye bir ayrı bölüm yapılmaya başlandıktan, beylere de moda tutsaklığından nasibini aldıktan, hele bir de bugün tesettür modası diye bir kavram ortaya çıktıktan sonra, konunun ne kadar vahim yerlere gittiği daha da anlaşılıyor. Haz peşinde esir düşen bedenler acı acı feryat ediyor. Yenilenler, içilenler, gezilenler, oturulanlar, kalkılanlar bütün dünyaya servis ediliyor. İnsanlar kendilerini teşhir ediyorlar. Çünkü bu yeni din bunu gerektiriyor. Ne kadar mutsuz olsan da, ne kadar parasız olsan da mutlu gibi davranacaksın, sırıtacaksın. O gün kendini iyi hissetmiyorsun. Hayır. İyi hissediyor gibi olacaksın. Çünkü öbür türlü güçsüz olursun. Hayır. Hatta öyle ki, sosyal medyada kendi fotoğraflarını direkt olarak değil, kendini daha güzel, bazı efektlerle daha farklı göstermeye çalışan milyonlarca insanız. Paranın esaretiyle, vicdanlar rafa kalktı hırslar ortalığa çıktı dünya karma karışık nereden geldi nasıl geldi hiç düşünülmüyor artık kazanç sen faizden mi bunu kazandın hırsızlık mı yaptın önemli değil hatta anne ve babaların ilk tercihi oğul ve kızları için sağlam bir İşlerinin olmasıydı. Elbette önemli bu. Ama ilk madde ahlakları değildi artık. Saygıları vesairesi bunlar değil. Geleceği garanti altına alınmış bir genç olmalıydı evladı. O da bir şekilde kazancı olan bir meslek olsun. İçinde şüphe olan veya haram olan önemli değildi. Kardeşlerim, bugün reklamlarda, radyo reklamlarının içinde olduğu için bile maalesef duyuyoruz. Hayatın tadını çıkar. Hayatın tadını çıkarmak soruyorum. Esaretle mi olur? Birilerinin yaptığının aynısını yapmakla mı olur? Ahlakı, saygıyı, vefayı terk etmekle mi olur? Şeytanın ağına düşmüş, kin ve hasedini azık olarak sırtlanmış esirler, masumların hayatını alt üst etmede yarışıyor. Esir olduğu kibrinin yansıması olan, gıybetten uzak durup kirli ağız kapısını kapatmadıkça, kalpler kurtlanmaya yüz tutuyor. Bugün bağımlılık kaç yaşlarına düştü uyuşturucu bağımlılığı? Bu mu acaba hayatın tadını çıkarmak? Bu mu acaba modern olmak, ilerici olmak? Şimdi mutlu mu acaba dünya? Mutlu mu anne babalar? Şeytan şöyle demişti. Sen Allah'ı ne kadar hatırlamazsan, ölümü ne kadar hatırlamamaya çalışırsan, o kadar mutlu olursun hayatta. Öyle namaz, şu, bu... Sıcakta örtüneceksin. Yok efendim haramdı, helaldi. Ya bir para gelmiş onu düşüneceksin mesela. Yok faiz almaydı bilmem neydi. Şeytan bunu dedi. Ve biz dinimizi aradan çıkarmaya çalıştık. Ölümü hiç sormayın bile. Aklımızı bile getirmeye çalışmadık. Hatta özellikle köylerde, köyün girişinde ve çıkışında olan o mezarlıkları o koca şehirlerde en uzak yerlere attık. Çünkü ölümü hatırlamak istemiyorduk. Öyle de oldu. Ancak bir ölüm, bir hastalık, şu günlerde yaşanan bu virüs gibi şeyler olduğu zaman, deprem, sel gibi mevzularda ve en yakınımızı kaybettiğimizde ölümü anladık ve kalbimiz gümgüm, gümcüm, gümgüm güm. Attığını ve bir gün duracağını ancak o kefenlenmiş haliyle toprağa verilirken gördük annemizin, babamızın ve etrafımızın. Bir gün öleceğimizi çünkü unutmak istedik. Unutturuldu da. Sen hayatın tadını çıkar, bir daha mı geleceksin dünyaya? Bas paraları, saç paraları, at göbeklerini... Sen eğlenmene bak. Bu şeytanın bestesiydi. İşte kendini güçlü zanneden, zayıflığın tam da içinde olan insanoğlunun göremedikleriydi bunlar. Kendini güya uyanık sanan ama gaflete gark olmuş insanın oyunlarıydı. Bugün Afrika'da köle örneği verildiğinde gerçekten ya çok, üzülüyorum ben Afrikalı insanlara köle gibi çalışmışlar zamanında diyen insan bilmiyordu ki sen ondan daha fazla kölesin kıyafetinle kölesin dinlediğinle kölesin izlediğinle kölesin konuşmanla kölesisin her aldığın o ürünle zaten onların da destekçisisin peki İbrahim kardeşim sen modernizmi bu kadar yerden yere vuruyorsun vesaire. E teknoloji, sağlıktaki gelişmeler, dünyanın bir ucundan haber aldığımız internet, onu da söyleyelim. Bugün program başında eğer dikkatli bir şekilde dinlediyseniz, 1700'lü yıllardan sonra insanlığın yeni bir döneme girdiğinden bahsetmeye çalışmıştık. Gösteriş çılgınlığı ve ihtiras çağı dedik. Hep daha fazlasını, hep daha farklısını isteyen bir insan. Yani kendini bir ilah gibi gören ve modernizmi insan ne yapıyorsa yapmalıysa bunu hangi akım, o anda ne modaysa öyle yapması gerektiği inancını veren bir din gibi algılamanın zararından bahsediyoruz. Yoksa elbette ki teknoloji de, sağlıkta İnsanların, hayvanların veya bitkilerin yararına olan her türlü icat bizim için başımızın üstünde. Zaten bi bizim dinimiz ilmi, ilk oku emrinden zaten bahsederek onda da başka bir mana olabilir, bize emrediyor. Elbette hastanelerimiz daha iyi olacak, elbette ameliyatta kullanılan aletler, gereçler. Veya işte arabaların, güvenlik sistemleri, uçakların bilmem neleri falan. Güneş enerji sistemleri şu bu. Bunları kim zaten yapmayın diyor. Ama birilerinin arkasından sırf şöyle densin diye yürümek, insanlığı kendi sonunu hazırladığı gerçeğine götürür. Bugün bir sömürge adası dünya. Dünyanın tamamında oynanan oyunlara baktığınızda, Toplanan paraların 30-40 tane ailenin cebine gittiğini görüyorsunuz. Biz buna karşıyız. Birilerinin kanser mücadelesi verirken diğerlerinin o ilaçları satmak uğruna ne öldürüyor ne süründürüyor ama para kazandırıyor diyerek bu ilaçları üretilmesine karşıyız. Yemek adabımızın, hanım erkek arasındaki saygının, edebin kaybolmasına karşıyız. Sadece ve sadece birileri istediği için değil, bir dakika, şöyle bir moda icat etmişler, böyle bir konuşma tarzı ortaya çıkmış. Bir dakika, ben neden bunlara özeniyorum diye sorabilen bir insan olmasının gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların, resim ve fotoğraf düşkünlüğünün revaç bulduğunu söylüyoruz. İnsanlara, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Resimlerin, videoların, insanların kendilerini teşhir etmesinin, belki onların hastalık sahibi olmasına, nazar çekmelerine vesile olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Teknolojinin getirdiği imkanların, iki uçlu bir bıçak gibi, hayra da, şerre de kullanılabileceğini unutmayalım diyoruz. Bunun derdindeyiz. Dinimizi, Topyekün bir kenara atmadan hayatımızın baş köşesine koyarak da tıpta ilimde, fende teknolojik gelişmelerin olabileceğine inanıyoruz. Hayatın her safhasında özellikle bugün işte akıllısından bilmem kaç megapiksellik cep telefonlarının bilgisayarların, tabletin başında madem sosyal medyayı kullanıyorsun orada da takva hassasiyetinin gözetilmesi gerektiğini hatırımızdan çıkarmayalım diyoruz. Her nimet gibi bunların da ahirette bizden sorulacağını, bir sorgu anı olacağını unutmayalım diyoruz dediğimiz bu. Bugün bu oyunlar 1700'lü yıllardan sonra daha da kendini göstermeye başladı. Tefekkürden uzak, yarınını düşünmeden, bugünü kurtarmaya çalışarak ve yediğinden, içtiğinden, giydiğinden, ağzından çıkan cümleye kadar kendinden olmayanlara benzeyen ve özenen insanlara bir uyarı bu. Bugün bize modernizmi ve sağlık alanındaki gelişmeleri, temizliği bilmemliği anlatan Batının çok değil, bundan 50-60 sene öncesine kadar Afrika'dan ne işler çevirdiğini, birilerinin anlaması lazım diyoruz. Bugün, şu veya bu şekilde sana evet bunu giyeceksin, böyle konuşacaksın diyenlerin, zihniyeti nedir onu araştıralım demeye çalışıyoruz. Değerli dinleyenlerim, biz Fatiha suresini okumuşken, Günde en az 40 defa okunuyor Her namazda sünnette fazla okunuyor Orada bir ayet var biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil Diye dua ediyoruz ya Ya Rabbi şunu istiyoruz bunu istiyoruz Burada da gazaba uğramışlardan bahsediliyor sapmışlardan bahsediliyor. Biz şöyle birkaç saniyelik bir düşünceyle bile bunca bana zorbalıkla gözümün önüne böyle soka soka bunu yapacaksın dedikleri modayı şunu bunu acaba hayırlı insanlar mı ortaya çıkardı? Yoksa kendine bile hayrı olmayan insanlar mı yaptı diye birkaç saniye düşünsek, kime özenip özenmeyeceğimizi daha iyi anlayabiliriz. Bize bir haller oldu, yavaş yavaş oldu. İzlediğimiz dizilerden, filmlerden, dinlediklerimize, yediklerimizden, evimizin şekline, soframızda, ki düzene kadar, çocuklarımızın bize söylediği cümlelere kadar başkaları gibi olduk. Halbuki insanın bilmesi lazım en önemli değer insanın kendine saygı duymasıdır. Bir birey olarak kendinin herkesten farklı bir takım hissiyatları olabileceğini bilmelidir ve bunu bilmesidir önemli olan. Bir koyunun önündeki 200 koyunu takip etmesi en öndeki koyunun uçuruma düşerek 200 koyunla beraber en arkadaki senin de atlaman değildir aklını kullanman bir dakika ben nereye gidiyorum diye bilmendir bu vesileyle evet isteyerek veya istemeyerek bir şeylere özendik bu modern hayatın sözüm ona esareti altında hayatımızı tükettik. Ümid ediyoruz ki aklımızı başımıza alacağız. Ümid ediyoruz ki bangır bangır bağırıyor şu anda dünya kıyamet yaklaşıyor diye. Ne bitkilerin tadı kaldı, ne bereket kaldı. Bunca deprem, yangın bize bir şeyler anlatıyor anlamak isteyene. Ey insanoğlu, her şeyi düşündün. Makyajını düşündün, cep telefonunu düşündün, arabanı düşündün, ne zaman evleneceğim düşündün, ne zaman tatile gideceğim düşündün, ona nasıl kötülük yapabilirim diye düşündün, her şeyi düşündün de kendi sonunun yaklaştığını, her saniye sana verilen saniyeleri tükettiğini anlayamadın diyor allah Teala'dan ne niyazımız, anlayacak bir akıl, şuur versin. Kendi yolundan, doğru olan istikametinden bizleri ayırmasın. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanetsiniz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Velhamdülillah ve Salatu ve Salamu Aley Resulillah. Sallallahu Aleyhi Vesselam.